okumaya, şerh etmeye çalışıyoruz. Dertlerimiz bu şekilde çarşamba günleri devam ediyor. En son babu ı sıdk, sadakat, doğru olma, sıdk, kendine şiar edilme babını almış, işlemiştik. Bu baptan sonra bab-ı murakabe Murakabe babını bizlere tebliğ etmiş, başlık olarak seçmiş. Biz de onun seçmiş olduğu başlıktan devam edeceğiz. Konuyla ilgili adeti üzerine müellif rahimahullah. Önce ayetler zikrediyor. Ayetlerin ardından da hadislere geçiyor. Murakabe arkadaşlar iki türlüdür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 Helak olmuşlar. Mesela İran ad kalmine, yani ad Peygamber olan, mevii olan Peygamber olan ad, ad Aleyhisselam'ın e, gönderilmiş olduğu İrem kalmine, Allah Teala ne yapmış? Helak etmiş, onları yok etmiş. Neyin sonucunda onlar kendilerini anın en güçlü yeryüzün en güçlü insanları zannetmişler kimsenin onlara güç yetiremeyeceğini kimsenin onları tutup yakalamayacağını zannetmişler biraz sonra ayetlerde okuyacağız dağları taşları delmişler kendilerine kapak sağlam mağaralar içinde evler yapmışlar binalar yapmışlar artık bize kimse dokunamaz demişler. Ancak onları helak eden, onları yerle bir eden şey ne hatırlıyor musunuz biliyor musunuz? Allah Teala'nın göndermiş olduğu bir bulut, bulut. Yani onlara önce Allah Teala bir kuraklık veriyor, yağmur yağmıyor. Sonra tabii yağmur talebinde bulunuyorlar, yağmur istiyorlar bir de bakıyorlar ki karşılığının üzerine geliyor bulut kütlesi geliyor hatta şöyle diyorlar allah Teala onların durumunu söylediği anlatıyor ma rauhu ağrıdan onu görünce geldiğini görünce kendi üzerlerine geldiğini görünce o bulutları mustak bile evdiyetihim onların böyle kendi vadilerine doğru kuraklıktan sonra vadilerine böyle yağmur geliyor şimdi mesela bugün Görüyorsun bulutlar akın akın ileriden geliyor. Yağmur ileriden döke döke geliyor. Sen de görüyorsun böyle. Sen henüz daha sana ulaşmamış yağmur. Arabayla gidiyorsun veya işte yiyerek yapıyorsun. Ve bir süre sonra o yağmurun altına gidiyorsun. Uzaktan görünce o bulut kitlesinin yağmur kitlesi olduğunu zannediyorlar. Diyorlar bunlar bizim vadilerimizi, tarlalarımızı, topraklarımızı ne yapacak? Bu yağmur sunacak. Diyor ki, Bu bulut süre işte yağmur getiriyor. Seviniyorlar ya, yağıyor. Yani halbuki bu kadar aciz insan. Yani aciz bizim en büyük deliği de o insanın mahluk olması, yaratılmış olması. Yani bu dünyaya kendi istiyarıyla, kendi isteğiyle değil de ona bir yaratan tarafından, yaratıcı tarafından gönderilmiş olması insanın aslında en büyük neyi? acizinin deliği. Tabi onlar böyle şey yapınca kibirlenince murakaba etmeyince Allah-u Teala'nın ayetlerini inkar edince Allah-u Teala onlardan bahsederken şöyle diyor O kanu ve kanu bi-ayâtinâ hizhadûn Onlar bizim ayetlerimiz ne yaparlardı? İnkar ederler, yalanlarlardı. Peygamber gönderilmiş. Oralı bile olmuyorlar. Tah diyorlar bile. Bu manada. Allah-u diyor ki اَوَا لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الْلَيْهِ خَلَقَهُمْ اَوَا Onlar görmüyorlar mı? Kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu. Çünkü onlarda ne iddiası var? Yani sava taşı değildik. kolon, büyük kolonlarla binalar yaptık yani. Bir de kimse dokunamaz. Biz güçlüyüz. Dediklerinde allah hala onlara diyor ki kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu fark edemediler mi? Bilemediler mi? Düşünün bu kadar ceberrut böyle büyük kolonlar üzerine, ahmizeler üzerine, direkler üzerine binalar yapmışlar böyle bir kavme Allah-u Allah'ı etmeyince Allah-u gözetlemeyince allah onları gözetlediğini kontrol ettiğini onları hesaba çekeceğini düşünmediklerinde helak olmaları çok basit oluyor Allah için çok basit ne yapıyor allah Allah'a bir bulut gönderiyor ve onlara seviniyorlar bulut çeşi vadilerimize geliyor o bize yağmur bırakacak Aynen ne diyor? Bel, huwa mastajl bi. Aynı aynen ömden. Lema rauhu gari dunu staqbil avdiyetim. Çaldu. Bu gari dunu staqbil avdiyetim. Çaldu. Bu gari dunu staqbil avdiyetim. Çaldu. Bu gari dunu staqbil avdiyetim. Çaldu. Bu Bu bizim bize yağmur getiriyor dediklerinde Allah-u Teala ki istiyor ki Bel huva, ta, Bel huve Bilek Allah-u cevap veriyor. Sizin bu yağmur, bulutu zannettiğiniz bu bulutlar işin hakikatindeki her şekilde nedir? Mas evet. İstediğiniz azap. <gülüyor> ne demek istediğiniz azap? Yani Peygamberle dalga geçiyorlar. Hadi gitsene. Yani sen bizi Azap'la tehdit ediyorsun, korkutuyorsun. Te bizi böyle tehdit ediyorsun. Ya hadi haklıysan, söylediklerim doğruysa getir bu azabı. allah Teala o bulutları getirince onlar da günlük hayatlarındayken işinde, gününde, hayatlarına devam ediyorken azabın geldiğini fark etmiyorlar. bir Aleyhisselatü Vesselam da böyle yağmur bulutu gördüğünde, bulut gördüğünde korkuyor. Niye korkuyor? Yani biliyor yani bu azap da olabilir bir garanti yok değil mi bir garanti yok şimdi biz buğutları görüyoruz maşallah diyoruz, o filan. Allah Allah'ın rahmeti bilmiyorsunuz azap da olabilir ondan sonra bu buğutla birlikte Allah sana ne gönderiyor arkadaşlar şimdi acı ve rezi bir azap olan rüzgar diyor ki rihun fihâ azabun elîh içinde acı verici Yani evet. edici, mahvedici ne var? Azap bir rüzgar var. Fırtına. Devamında diyor ki Allah bana şey. Yani bu rüzgar bugün de görüyoruz bu kadar işte Amerika'da oluyor. Dünyanın çok yerinde aziler oluyor bu fırtına kasırga bir çıkıyor. Görüyorsun, saatte işte kaç kilometre hızla gidiyor biliyor musunuz? Bir de bunun Allah'ın böyle direkt böyle bir kavmi helak etmek için gönderilmiş olduğu bir adam olduğunu düşünün o rüzgarın, o kasırganın, yani işte şu anda 200'den, 300'den, 500'den neyle 3 olarsa onu siz böyle işte düşünün. 1 milyon 2 milyon. Azabı düşünün. Tudammiru kulle şeyin bi emri Rabbi'e. Bu kasırga Rabbinin emriyle her şeyi ne yapıyor diyor? Yok ediyor. İşte arkadaşlar, yani insan Kur'an-ı Kerim'deki kısa Kur'an-ı Kerim'de bize aktarılan hikayeleri okuduğu zaman e, ders almasından, öğüt çıkartmasından. Yani insan kendini Allah'tan uzak ve Allah'a muhtaç olmadan hisset yönetirler. Bazen yani insan dünyanın meşgalesinden toplumun, mahallenin, iş hayatının getirmiş olduğu mevki makamdan dolayı kendini muhtaq ni yani hiçbir şeye muhtas değil olarak zannedebiliyor çok yanlış onun için murakabe çok önemli arkadaşlar Allah Teala'yı gözetlemek onu bilmek onun seni gözetlediğini bilmek yani başı boş bırakmadığını bilmek Allah Teala affatibtum anna ma kalaqna kum sizleri başıboş evet. yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Yani böyle mi hesap ediyorsunuz? Yani yarattık, dünyaya geldiğiniz, yani dünya geliş sürecinde bakın bir böyle, bir düşünün. Bir kadınla erkek bir araya geliyor, ikisinin sipermlerinden dünyaya biz geliyoruz işte. Eli, ayağı, turnağı, adal katları, gözleri olan, elli bir sonra sakalları çıkan, başları çıkan, ve işte bayağı hansa uyuduğu değişik şekiller, şekiller haller olan, sağ sola böyle ahcam kesen, o dünyaya kendini yitirmeye sebep olan anne babasına karşı isyan eden kimi zaman biz insanların geliş noktası bu. Ve Allah sonra bizi ne yapıyor? Yeryüzüne başı başı bırakmıyor. E bizi imtihan için salı veriyor ve bizi gözetliyor. E bizi kontrol ediyor. E bizim yaptıklarımızı teker teker ne yapıyor? Emrediyor meleklere. E bundan hepsi yazılıyor. Allah-u Teala Em اَمْ يَحْتَبُونَ la لَا نَسْمَعُوا تِرَّهُمْ وَنَجْغَهُمْ İnsanlar bizim onların gizli ve açık şeylerini, konuştuklarını, yaptıklarını bilmediğimizi mi zannediyorlar? Duymadığımızı mı zannediyorlar diyor allah Teala? İnsanların gizli ve açık yaptıkları ve söyledikleri bu gizli hani kısıl kısıl şey diyor Allah daha burada bir ikazda bulunuyor em yehzebun enna la nesva asirrehum ve necvahum bela diyor ki birakis ve rusuluna ledeyhim birakis bizim elçilerimiz kim onlar? melekler onların yanında ledeyhim yektubun <gülüyor> ne yapıyorlar? yazıyorlar kayıt sürekli açık Maalesef bir قول insan ağzının telaffuz ettiği her şey nedir إلا لديه رقيب عتيد onu yakalayan kaydeden kontrol eden ne var bir kayıtlı melek var her şey yani kayıt cihazı 24 saat açık arkadaşlar uyurken bile nefes alışında bile diyor alimler Oradaki diyor min kavlin kelimesinde diyor yani kavil olarak söylediğin her şey ne oluyor kayboluyor oluyor bazenler diyor ki, yani uykuda sayıklatsan bile böyle söylediğim bir söz bile onu kaydediliyor. Sonradan hesaba çekilmeyecek kısımdansa, onlar böyle mükellef olmadığı sözlerdense uykuda kayıklamak olsun veya işte farklı türlü kendi kendine konuşma olsun şeyler, Bunlar hesaba çekilmiyor. Ama onun dışında her şey kayıt altında. O zaman bizler öncelikle ne yapacağız? Bizi bu ...murakabe nereye götürmesi lazım, bize hangi faydalar katması lazım, bunu konuşalım. Bizim sihirlerimizi, eylemlerimizi düzeltmemiz lazım o zaman o halde. Amellerimizi ne yapmamız lazım, düzeltmemiz lazım. Şimdi en başında kalbimizi düzeltmemiz lazım, kalp, kalp düzenecek.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 Rica ederdir zilden. İttakillâhe fînâ diyor. Dile. Bütün azalar. Dile. İttakillâhe fînâ. Bizim adımıza Allah'tan kork. Yani kendine gel. Sen düzenirsen bizim hepimiz veriyoruz. Sen bozulursan bizim hepimiz bozuluyoruz. Yani seninle hesabı çekiliyoruz. Bana. Dil. Bütün azalar onunla. O zaman bu murakabe Allah'ın bizi gördüğünü bilmeliyiz. Kendimizi çekirteceğiz. Ne Öncelikle kalbimizdeki itiraf olmalı. Ondan sonra lisanımızı, dilimizi, sözlerimizi düzeltmeliyiz. Allah'ı zikrederek, dilimizi sürekli, zikirle, Allah'ın zikriyle ne tutarak? Islak Peygamberimiz dediği gibi. Hani sahabeye gelip söyledi İnne ya al-islami yani qad kesuret İslam'ın emirleri, benden istedikleri çok ağır gelmeye başladı peygamberimizden nafessin ağabeyiz peygamberimiz diyor dilin ne olsun Allah'ın zikriyle ıslak olsun subhanallah ve bihamdineceksin Allah'ın en sevdiği kelimeler nedir? terazide en ağır dile en hafif <gülüyor> ile rahman rahmana en sevgili hangisi <gülüyor> subhanallah ve bihamdine <gülüyor> bunu söylüyorsun terazide en ağır dile çok hafif ama bunu kim söyler Sürekli kendini murakabede, kontrollü hisseden bir adam söylüyor. Şimdi trafikte neler var? Kameralar var. Herkes kontrol altında olduğunu hissettiği için kimse kırmızı ışıkta ne yapmıyor? Hiç. Geçmiyor değil mi? Ama eskiler nasıldı? Kimse umurunda değildi yani. Sarı yanlış, kırmızı yanlış, Orada polis yoksa. E kul? Ne yapacak? Bilecek ki allah Teala'nın dediği gibi sen yahtebune enna la nesum aturrahum ve necvahum. Onlar bizim kendilerinin o insanların gizli ve açık yaptıklarını ve söylediklerini duymadığımızı mı zannediyorlar? Ayeti o bizim trafikteki kameralardan daha ne olması lazım? Bizim etkisi daha ağır olması lazım. Allah beni izliyor. Allah beni görüyor. Allah beni duyuyor. Hatta O'nun ilmi o kadar geniş ve büyük ki ağaçtan düşen her yaprak dahi O'nun iziyle, ilmi dahilinde. Ne yapacak bu murakabe? Bizi Allah'ın izlemesini bildiğimiz, bu özellik, bu vasıf, bu haslet bizim itikadımızın düzelmesine sınıf olacak. İtikadımızı düzelteceğiz. Kontrol edeceğiz. Lisanını kontrol edeceğiz. Allah'ın zikriyle sürekli onu tutacağız, yaş tutacağız. Cennette kim diye bir filan dikmeksizlerse ne desin diyor. <Sessizlik> Subhanallahü, velhamdülillahi, ve la ilahe illallah, ve allahu ekber. Cennette bir dik. Bu kadar kolay. Bir dakikadan az bir sürede cennette filan dik. Sonra ameller. Düzeltmemiz gereken üçüncü husus amellerimiz, kalbimiz, itikadımız. Sürekli bir zaman tehdit derslerini açıklıyorum bunu. İşin başı o işin başı o. O olmadan, kalpteki itikadı düzeltmeden üzerinde bina ne kadar amel varsa hepsi boşa gider. Ona şirk bulaştırırsan yapmış olduğun amellerin hiçbirinin faydası yok. böyle iki cennete günde bin tane medik fidandik. Velev ki terazide tonlarca ağırlık gelebi, gelecek miktarda Subhanallahü bihamdihi de ameller sıfır. Niye sıfır? Çünkü sen ne yaptın? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın hitap ettiği şu tehlikeli şeye düştü. Ne o? Şişt. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ Peygamberimiz diyor ki, sana ve senden öncekiline vahiy oldu ki, sen eğer ortak sözü olacak olursan, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ Amelin? O şeyden. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Israna uğrayanlar da olur felillah fa'bud felillah fa'bud ila kis ey muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amellerin boşa gider tam bundan uzak dur bilakis Allah'a ibadet et ve kun min el-şakirin kimlerden ol çok eder abi şükürle Allah'a amellerimiz ne olacak arkadaşlar bu bağlamda bize en son amellerimiz etkileyecek. İtikazımıza, isanımıza, ve amellerimizle bu murakabe teşhir edecek. Etki edecek. Gece ne yapacağız? Yatakta ayetleri gibi sağlığımız solumuna döneceğiz. Sabah namazına kalkmak için, gece namazına kalkmak için, gece seher vaktinde itihbar etmek için, günahlarımızı Allah'tan af dilemek için. Bunların hepsi neyle olur arkadaşlar? Murakabeyle olur tefsir, murakabe ile terbiye etmekle olur. İşte burada Mellif Rahim Allah bize ilk ayet olarak diyor ki Peygamberimize hitabenin Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ي يَرَاكِ ح۪ينَ تَقُومُ O Allah seni gece kalktığın zaman namaza seni ne yapıyor? görüyorsun Görüyor. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ Ve secde edenler arasında dolaşmanı, sahabelerle birlikte, cemaatle gece namazı kılmanı, onlarla birlikte namaz kılmanı ne yapıyor? Görüyor. Onların yanında, onlarla birlikte namaz kılmanı görüyor. O, o yüzden o yüzden Allah-u Teala diyor ki muraqabeyle alakalı olarak وَكَانَ şeyin عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. allah Teala her şeyin üzerinde bir nedir? Şankim. rakib tezetleyici, takip edici kaçmıyor bir şey kaş. evdesin tek başınasın kimse görmüyorsunuz ne olur ki çüğünü işleten biliyorsun. Çok yabancı bir yalan diyeceyin. kuran görmez Kerim'den çüğünü ne olur diyorsun? Bu şeytanın sana vermiş olduğu öyle. Teşekkür. E bu taraftan bunu senin neyle karşılaman lazım? Bununla neyle geçmen lazım? Bu ayetle. Okun Allahu ala kulli şeyin rakiba. Allah Teala her şeyin üzerinde gözetleyici ve kontrol edendir.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 O Peygamber'e itaat etmeleri, İbadetlerini yalnızca Allah'a yapmaları. Onlar Salih'e ne diyorlar? قَدْ <gülüyor> كُنْتَ gelmiş, ben Allah tarafından gönderildim. Bir tevhidi yaşamanız, Allah'a isyan etmemeniz, O'na karşı muhtakir, muhtaç olmanız bilmemizdir. Bu, bu tür Fafiyetlerde nafiyatlarda bulunuyor. Onlar diyor, Salih Aleyhisselam'a Ey Salih sen bunları söylemeden önce bizim aramızda neydin? Kabul gören bir adamdır. Yani sayardık, tanırdık, bilirdik, kabul ederdik. Bundan önce mi? Bu olaylardan önce. Ama şimdi yok. Sonra Salih selam onların bu tekebbürüne karşı büyüklenmelerine karşı Allah'ın böyle sanki kendilerini gözetlemediğini zanneder gibi yaşamalarına karşı Salih Aleyhisselam onlara diyor ki temette'u fî dârikum selâfete eyyâm Madem siz kendinizi böyle Allah'a muhtaç görmüyorsunuz mustağını görüyorsunuz kendinizi temette'u bidârikum selâfete eyyâm Hadi bu yaşadığınız evler içinde, topraklar içinde, o dağlara uymuş olduğunuz taşlara uymuş olduğunuz evlerin içinde, temelde o bir dair üç gün bunun derken çıkarın diyor. Üç gün, üç gün bunun derken çıkarın. Üç. <gülüyor> <gülüyor> İzâlka wa'adun gayru maktub. Bu zevat yeterli verilen bu? süre müflet, gairu maktub nedir? Yalan olmayan diyor. Yani bunun üç günden sonra siz günümüzü göre geçmediniz. Madem kendinizi böyle Allah karşı ne yaptınız? Müstak ne hissettiniz? Ona muhtaç olmadığınız süredir. 3. Temette'u bidâlikum salâfete'iyyâ. Eşadığınız evlerde üç günümüz var. Üç gün ne yapın? Bunun zevkini, zevkini çıkarın. Yani böyle. Üç gün bunun zevkini, tadını çıkarın. Zâbete vaadunu gayrû mekzû. Bu süre hak bir süre. Yani size izin verilen süre bu süre. Sonra üç gün sonra ne oluyor arkadaşlar? Yer onları bir sallıyor böyle. Yani güzel oluyor, deprem oluyor. Onların hepsi bir çığlık giriyor onlara. Bir çığlık bir ses. Yani ses de ne alabilir? insanı? Öldürebilir, helak edebilir, mahredebilir. İnsanın nasıl omuzunda, sırtında taşıma kapasitesi belli. Yeme kapasitesi belli. Su içme kapasitesi belli. Aynı şekilde kulaklarıyla o ses oranı belli haddinden fazla verdiği zaman ne yapar saplar değilmeyin, kulakları hiçbir şey kalmazsa bunlara böyle yer sallanıp o gürültü ve ses gelince ardından ne yapıyorlar bunların hepsi felak oluyorlar mahvoluyorlar hatta kurmanın güneş görmüş yaprakları gibi sapsarı böyle vayıf bir şekilde kesiliyor öyle yerlerinde felak olup kalıyorlar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 şu semanın yollarını tutayım, göğün, yolunu tutayım da Musa'nın Rabbine ulaşayım. Diyecek. Musa'nın davetiyle dava etti hembeler. Firavun. Diyor ki, Haman, ey Haman, Sarhan, ey Haman, bana bir şöyle kastır bir kul yap, lâli ablu asbab. O ki ben bu yollara yol, yolunu tutarım, o gökyüzünde kendime bir yol bulurum. اَسْبَابَكْ سَنَاوَاتِ فَاَتْطَلْيَعَ اِلٰهِ اِلٰهِ مُوسَى Ola ki, o gökte bana yaptığını o kuleden dola koyulur. Musa'nın ilahını görebilirim ben. Ya yani burada şunu da anlıyoruz. Musa'nın yaptığı davet ettik. Şimdi sıfat daveti de var Musa Aleyhisselam. Yani şimdi sıfata da davet etmiş. Şimdi sıfat dediğine. Rabbinin nerede olduğunu söylemiş? Semada olduğunu söylemiş, yukarda olduğunu söylemiş. Firavun da bundan dalını geçiyor. Ey Haman Ey Haman Ey Haman bana bir saray yap Musa'nın Ola ki ilahlama ulaşırım. Sonra devamlı diyor ki ''İnni le'ezunnuhu kâziben'' Ne demek ki? <Sessizlik> ''İnni le'ezunnuhu kâziben'' Kur'an-ı Kerim'de zan kelimesi Yakın manasında da geliyor. Yakin. Ben biliyorum ki Musa nedir? Yalancıdır. Yalan atıyor bu. Yalan söylüyor. Bu firavun ki Müsa'nın kendi ondan aktarıldığına göre ne diyor? Eleyse li mısır. Mısır'ın mülkü Mısır'ın tapusu bende değil mi diyor etrafına sesleniyor kendi Musa'ya fiyat ediyor yani kendini Musa'dan ve Musa'nın Rabbinden yaratıcısı olan Firavun'un da yaratıcısı olan Allah'tan müstahini büyük hissediyor böyle görüyor diyor ki, Mısır'ın tapusu mülkü bende değil mi? Bu havi enarlar teğri din tahti umr nehirleri benim ayaklarımın altından atmıyor mu? Yani musallu ya onun ona uyup da aldanmak aldanan ona göre, kavuna göre aldananlara sesleniyor. Hiç kusurun Bu nehirler de ayağımın altında atıyor. yapıyor? Efendi yani görmüyor musunuz? Am ana hayırın, minharı. Lediği, who mahin, ben midaha hayırlıyım. daha muhtabar birisiyim. Yoksa bu değersiz kimse değil. Kim mehin diyor? Mahin, mucize nasıl diyor? Mucizelel kan. İbni وَلَا يَكَادُ يُب۪ينَ Yani bu adam ki o Musa Aleyhisselam'dan bahsederken diyor ki şey, konuşmayı bile bilmiyor. Ne konuşmayı bile Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın dilinin feltek olduğu söyleniyor. Silahın şimdi kendini Musa'la yapıyor. Ben Mısır'ın sahibi, nehirlerin altında, ayaklarımın altında akan kimseyim. Buranın kralı benim, sahibi benim bir tarafta da sizi yoldan çıkarıp çalışan, toplum içinde değeri olmayan ve konuşmayı dahil doğru günü bilmeyen bir adam var. Ben mi daha hayırlı, o mu daha hayırlı? Musa ise ona gidip anlatıyor. Hatta bana sana Musa ile hamur ki bak bu kadar adım olmasına rağmen ona girin. Ona fekula lehu kavlen leyyine. Ne söyleyeyim? Yumuşak kız bu kadar kibirli, bu kadar algın, dalgın eten adama karşı Allah Teala diyor ki Musa'yı ağabına gidin ona yumuşak susan Allah, Allah Teala diyor ki ben neyim? Sizinle beraberim ara, görüyorum ve duyuyorum. Gidin gidin. Korkmayın. Ola ki sevabın ne haber? Leallahu gezdikçe arınır. Bu söylediklerinden kendinin müstaklığını hissetmez. Kontrol altında olduğunu kabul eder. Murakabe. Allah'ın kendini murakabe ettiğini bilir. Ola ki tabi yola gelmeyince isyanına devam edince Allah Teala helatı gönderiyor firavuna hem beklemedi beklemediği bir noktada nerede? Musa'nın peşinde koşarken alsak gördüğü küçümsediği değer vermediği Musa aleyhisselamı peşinde koşarken dalgaların arasına onun girdiğini görünce dalgaların arasına Musa aleyhisselamın gözünü görünce peşinden ne yapıyor? İşte takılıyor gidiyor Tabi bu da Kur'an-ı Kerim'de bu olay anlatılırken Musa ile beraber olanlar var ki Kale ashabu Musa inna mudrakun." Musa'nın dostları arkasında, arkadaşları yanında olanlar denize geliyorlar, Kuzul Denize arkalarında firavun geliyor bakıyorlar arkaya ne diyorlar Musa'ya inna lemudrakun yakalandık Aynen öyle. diyor. Yakalandık. Tabi Peygamberle'yle ki bakın. Ne diyor? Kale kella Kale kella Hayır. Asla Önünde deniz var. Arkamda düşman var. Nasıl asla? Kale kella. Musa'nın kella. Hayır. İnne ma'ya rabbi Rabbim Benimle Seyeh din Beni ne yapacak? Doğru yolu götürecek Yani bu. Denizi önlemle de yürütecek Denizi de kurutacak Denizi de yaracak Sonra vatala diyor: Fadrib lehum sariqan fil bahr Musa'a ise ne bir yola koyun Denize gir Emir var musa da ne yapacak? İtaat edecek. Allah'a emretmiş. Hani öyle şey yok yani akılcılık. Ya yani olur mu? Ne, ne denedi yani? Allah bana bundan başka bir şey mi uğramıyor? Öldüleceğiz, boğulacağız. Gibi şey diyor yok yani. Peygamber imanı. İttiba. Allah'ın kirası. Diyor ki Musa aleyhisselam, Allah'ın kirası. Fakır lehum tarikan fil bah. Denizli bir yol. Yola koyuyor. Yola gir. Yebesen. Kuru bir yol. Yapmış. Nasıl bir yol? yol? Kup kuru yol. Yol, yol açılıyor böyle demek. La takf derken, la takşa. Ya kalan sakın mı, takım kokma? Ya kalan diyeceksin ya? Yani. denize giriyor. Ondan sonra arkasından kim giriyor? Sıran giriyor. Zannediyor ne diyor ki? Musaya açılan denize o yol kendisine de ne yapacak? Açılıyor. Sonra Allah payla. O orada ne yapıyor? boğuyor. Helak ediyoruz. Bunlar hep arkadaşlar dikkat ederseniz neyin örnekleri? Kuvanlık yerinde kendilerini Allah'ın gözetiminden murakabetinden mustagni zanneden. Üstün zanneden. Buna böyle ihtiyacımız yok diyen adamların insanların Bugün de var. Sizinize şöyle sağına, soluna, soluna önün, arkasına, etrafına, akrabasına baktığı zaman bu örnekleri bulabilirsin. Yani Allah-u gençliğinde, hatta yaşlılığında Allah'tan müstakını yaşamış. Bizi, alnını iki, iki rekat tecrübeye koymak için camiye gitmemiş. Hamaza katılmamış. Ya ne olacak ki Allah bizi yani ne yapacak, yakacak mı? O bizi de o yaratmış. Benim kalbim temiz gibi böyle şeylerle konuşan insanların Allah tarafından öyle yakalandığını görüyorsunuz ki öyle bir felaket durumda çekiyor ki kimileri yıllarca torbayla geziyor artık büyük abdestini normal yolundan değil de vücudunda taşıdığı 15 yıl, 20 yıl taşıdığı neye yapıyor? torbaya yapıyor. Allah onu oradan yakalamış dünyada ona izzet vermiş kimisi var izbal poşetiyle kimisinin normal gıplağa delilmiş kimisi var makineyle yaşıyor sen misin?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 Herkes şey yapıyorsun, olan bir şey biliyorsun ki değil mi? Öyle insanlar var ki Allah dair onları bu şeylerinde, karınlarında bağladıkları, yapıştırdıkları poşede bağlanmış. 15 yıl, 20 yıl ondan gidiyor. Ona bağır. Demek Allah, insan kendini bir şeye muhtaç olarak yaşama zorunluluğunu görmek istiyorsa bu örnekleri gözünün önünden geçirerek her halükarda Rabbine ne kadar muhtaç olduğunu ne yapmalı? Hatırlamalı. Müellif yine diyor ki Cenab-ı Allah ayet zikrediyor وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنتُمْ Siz nerede olursanız olun Allah Teala sizinle beraber. Biz bu ayetleri akide ve açıklamıştık hatırlarsınız. Mayyet, beraberlik. Allah Teala asrının üzerindedir. Aşın üzere istiva etmiştir, yükselmiştir. Ve aynı zamanda da kullarıyla beraber. Bu ikisi şey arasında bir tezat var mıdır? Yok. Yani Allah da Allah kullarına yer ne yapar? Onları ihata eder. Her şeyleri bilir. Değil mi? İlmiyle, görmesiyle onları kuşatır. Bu şekilde onlarla beraber takva sahipleri, sabredenlerle birlikte onları destekler. Bu şekilde beraberiz. Ama arşının üzerine ne yapmıştır? Sihri var. Etmiştir. Yani biz allah Teala'yı hep ne yapacağız? Beraberimizde, yanımızda O'nun bizi görmesi olarak, duyması olarak, gizliliğinde, hikayette okulumuz gibi, gizliliği açığımızı bilen olarak ne yapacağız, kabul ediyoruz. Bu şekilde murakabeden sıyrılmayacağız. Kendimizi ondan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 ya gizli kaldığını hissetmek ne kadar abes bir şeyse, yüzünde, denizin dibinde, karanlıkta, çamurun içinde, gecenin karanlığında, denizin karanlığında, oradaki toprağın karanlığında, üzerinde çökmüş olan bulutun karanlığında, hele bir de yağmur yağıyorsa onun vermiş olduğu bir karanlıkta, diyorlar ki beş tane karanlık var halinde. O karanlıkta, Allah-u Teala'ya bir şeyin gizli kalabileceğini zannetmek o kadar abes. Şey. Yani ne demek bu? Hiçbir şey gizli kalmıyor o kadar açık. Nasıl sen boş bir arazide saklanmaya çalışan, veya gizli kalmaya çalışan bir adamı görüyorsun? Allah taala kıyasdan nerede Allah taala karşı bundan da daha öte, daha daha, daha öte. Bu yerin dibindeki, denizin dibindeki karanlığın içindeki o haşereyi bile ne yapıyor? Görüyor, biliyor onu yaratmış. Yani böyle kullarını mürakebe ediyor. Sen kendini zannediyor musun? Tek başına baş başa kaldığın zaman yapmış olduğun amellerinden dolayı hesaba çekilmeyeceğini, bundan dolayı rahatım, oh, kimse de görmedi, başıboş boş Zannediyor musun? Hayır. Böyle zannediyorsan kafesini. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki, ayetler arasında, اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْ مِرْصَادِ muhakkak ki Rabbin nerededir? Onları gözetlemededir. Kulları gözetlemededir. Gözetliyor. Ya'lemu kâinetel a'yun ve ma tuhtisudû Gözlerin hıyanetini, nereye kaydığını ve göğüslerin kalplerin neler sakladığını bilir. Allah-u Teala Mesela dışa vuran ameller değil arkadaşlar Elbinden bir şey geçiriyorsun Allah-u Teala onu ne yapıyor biliyor. Bunu ne yapmış Allah-u Teala Bizlere Deyan etmiş Allah-u Teala'nın gayb ilbidi Allah-u Teala'da Ve'indehu mefatihul gaybi La'ya'lemuha illa hu Gaybın Anahtarları Kimdedir La يَعْلَمُهَا illa إلا... Hu. Ondan başka kimse bunu yapamaz bilemez. وَيَعْلَمُ fil فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde olan her şeyi hava diyorsun. Karada ve denizde olan her şeyi avafala diyorsun. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلّٰى يَعْلَمُهَا Ağaçtan, daldan bir yaprak düşmesin Allah Teala onu bilmiş olmak. Yani Bir ağaçta kaç tane yaprak vardır? Binler. Bir ormanda sayısının sayamayacağımız, gücümüz yetmeyeceği kadar çok. bunların her biri bir rüzgar yok. Şöyle bir rüzgar esiyor. Bunların hepsini ağaçların süzülüp dökülüyor. Allahhalbedi ki işte bu kulimatı <gülüyor> her bir yaprak tanesi Allah'ın ilmi dahilinde düşüyor o yere. fi <gülüyor> Yer, yerin içinde bulunan, karanlığında bulunan ister bir habbe tane olsun. Ve <gülüyor> la yaş bir şey olsun. Ve <gülüyor> la kuru bir şey olsun yerin dibinde illa ki kitab-ı Bunların hepsi o apatik kitaptan olmuştur. Yazılmıştır, açıklanmıştır orada. Bilinmektedir bunlar. O halde arkadaşlar, bu çok önemli. Öncelikle kendine ve sizlere hatırlatıyorum ki murakabe bizim zihnimizden çıkarmamamız gereken, gözümüzün önünden ayırmamamız gereken bunun ardından bize takvayı getirmesi gereken bir ney? Amel. Sürekli bunu ne yapacağız? Bunun ne başından da dediğimiz gibi Allah-u Teala'ya karşı önce kalbimizi bu münakabenin sonucu olarak sonra lisanımızı, dilimizi sonra da amellerimizi ne yapacağız? Derteceğiz. Bu hafta bu kadar itinelim. Önümüzdeki hafta konuyla ilgili Allah'ın izleyicisi konuyla ilgili müellif rahimahullah'ın dikkat etmiş olduğu... Hadis i terek Subhanak